أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولى أن هدان الله وما تففق وعتصام إلا بالله فسبحان الله قال في كتابه الكريم وما تشاون إلا أن يشاء الله Allah. الله الظاهر Allah. الباطن الله فمن كان في قلبه الله في الدارين الله رببي Feuzuki Rabb'im en yahturum Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza massal insane dzur du'ana li cenbihi ev qa'iden ev qayime. Ilahi Allahu sadaka Allahu el Sırayla takip ettiğimiz tefsirimiz Yunus suresi 12. ayeti kerimedeyiz. Sureyi Yunus Bismillah Ve iza massal İnsanoğluna bir sıkıntı, bir meşakkat dokunduğunda Kur'an-ı Kerim insanoğlu dediğinde Tabi iman ehlinin dışındaki yani ekser kafirler kastediliyor Çünkü ya Ey iman edenler özel hitap oluyor Burada kafir olanlar Deana bihi ev kaiden ev kaima Allah buyuruyor ki onlar yattıkları yerde, oturdukları yerde, ayakta bize dua ederler diyor. Ha, anlıyoruz ki yeryüzünde yaşayan 8 milyar, ortalama böyle halis iman ehli 1 milyar, nereden baksa gerisi 7 milyara yakın, küsüratları var tabii, artı eksi inkarcı insanlar farklı şekilde inkar ediyor Bunlar inanmadıklarını söylüyorlar. Fakat Allah Celle Celaluhu onları bize tanıtıyor. Onlar dara düştüklerinde, sıkıntıya düştüklerinde bize dua ediyorlar. Yattıkları, oturdukları, ayakta oldukları yerde zoru görünce bize dua ediyorlar. Allah'ım gemi alabora olacak. Nasıl Allah'a yalvarıyor? Veya hastalıkta veya başına geldiği bir halde felemma keşefna anhu durrahu Allah buyuruyor ki felemma ne zaman ki keşefna keşf kelimesi açtık yani ondan o sıkıntıyı kaldırdığımız zaman açtığımız zaman durrahu onun başına gelen o sıkıntı merre ke an lam ila darrin masse Merre buyuruyor Tam gaz bıraktığı yerden devam eder. Sağlığa kavuştu mu, imkan elde buldu mu, o sıkıntıdan çıktı mı, aynen isyanına, tuyanına, azgınlığına, sapkınlığına, küfrüne devam eder. Merreke enlem ona sanki bize dua etmedi ilâ durrin. o sıkıntı için messe, başına gelen kendisine dokunan sıkıntıdan dolayı sanki bize dua etmedi ki işte böyle züynelil müsrifîn. Müsrif sahibi olanlar. Müsrif ömrünü israf ediyor. En büyük israf ömrünü boşa harcamak. İnsan kaybettiği parayı bulabilir. Tekrar kazanır. Kaybettiği evlat, Mevla ona başka bir evlat nasıl ama kaybettiği ömrü gittiyse, ölümüne kaldıysa, 3-5 gün bir ay neyse telafisi mümkün değil. Allah kezalike işte böylece zu lil müsrifin o müsrefçilere ma kânü yaptıkları süslü geliyor. Yaldızlı sözler söylerler. Aydın, münevver, bilmem, çağdaş, medeniyet, uygarlık falan. Ya cümleler doğru, yaldızlı cümle. Öyle olmak gerekiyor. Akıllı, dirayetli, vakarlı, insanlara saygılı, şefkatli, merhametli olmak gerekiyor. Cümleyi güya doğru söylüyor ama içerik olarak... Bütün ahlaksızlık, gayrimeşruuluk, ihanet, kandırmak, başkasının malını zimmetine geçirmek Mevla Teala ondan sıkıntıyı kaldırdı mı? Aynen devam ediyor. Musa isam döneminde bir azgın kral vardı. Hastalandı. Ya Rabbim bana şifa ver. Mevla şifa verdi. Aradan onun on 15-20 sene bir hastalık daha artık gitti gidecek. Ya Rabbim bana şifa. Mevla ona şifa verdi. Aradan 15-20 sene geçti. Artık öyle bir başına hal geldi ki insanoğlunun mutlaka bunlar başına geliyor herkesin dönem dönüm noktaları oluşturuyor Mevla. ikaz ediyor bak kulum, kulum alırım seni. Adam iyileşiyor tekrar aynısına devam ediyor isyanına. Üçüncüsünde bu sefer gitti gidecek Musa aleyhisselama dedi ki ey Allah'ın peygamberi bu sefer tövbe edeceğim iyi insan olacağım dedi. Musa Resam dua edecekken Mevla buyurdu ki ben ona şifa versen biliyoruz ki o azgınlığına devam edecek bir faydası yok. Bir faydası yok. Sen de peygambersin. Duayı efendim zalimler için, kötüler için kullanma. Hace ben diye emrin mümin bu hadis şerif çok etkileyici bir hadis. Müminin işi, Müslüman'ın işi her daim güzeldir. İnnamra kullu hayır. Bütün işleri hayırlıdır. insanın ben nimet nimet gelir ya sıkıntı gelir. Ve lise zalikille illa lil ancak Müslüman içindir. İnne sabatu's sarra şekere fe kana Başına nimet gelir, sağlık, mal, mülk, evlatlar. Sağlığını Allah yolunda, malını, Allah'ın zekatını, haccını, çoluk çocuğunu hafız-ı kelam İslam yolunda yetiştirir. Yani şükür. Nimet verir vermiş Allah. Allah'ın sana şükürler olsun. Şükür fekana kana Ve ama bir kötü için malını şerre kullanıyor, isyana kullanıyor. Bedenini Allah'a ibadetle geçirmiyor. Çoluk çocuğunu Allah onda yetiştirmiyor. Ne oldu? Şer oldu. Ve yine sabetü Başına sıkıntı, hastalık, musibet geldi. Vesaire. Sabera. Allah muhafaza. Yel olur, sel olur, deprem olur, yangın olur vesaire. Malı gitti. Sadaka olur. Canına bir şey geldi. Gazi olur. Ölürse şehit olur. Fekâne hayrenle. Kendisine. Her iş hayırlıdır. Sahi Müslim'de bu hadis-i şerif. Müslümanın başına bir şey Kötü bir şey olmuyor Nimet gelir şükreder Sıkıntı gelir sabreder İkisi de kazandırır Kafirin bir dünyası vardı Bela geldi Bela işte o da Canı vardı gitti Malı vardı gitti Dünyası da gitti Ahirette Taarrafu illallahi firrahâ Ya'rifüke fişşidde Bu hadisi şerif beni çok etkilemiştir Yani Bu hadisi şerifi ben uygulamaya çalışıyorum Çok etkileyici bir hadis Nimet içerisinde, sağlık içerisinde, huzur içerisinde sen Allah'a kulluğunu yaparsan Bedenin sağlığı var, Allah'a kulluğunu yapıyorsun Namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, ibadetini Paran var, hayır hasenatını yapıyorsun Yani nimet içerisinde Allah'ı tanır, bilir Allah Celle Celal'ın emrini gözetirsen Allah da seni darlık ve sıkıntıda yardımına yetişir Ama sen nimette Allah'ı tanımazsan Darlığa düştün. Ya Rabbim. E bu zamana kadar neredeydin? Şimdik mi? Men serrehu buyuruyor Resulullah Efendimiz. En yestecib allahu inde şedda vel kerbi fel yuksir dua fir raha. Kim başına sıkıntı musibet geldiğinde Allah'ın yardımını istiyor ise nimet içerisindeyken Allah'ı unutmayacaksın. Sağlığın yerinde malın yerinde evlatların pırıl pırıl onları Allah sevgisini yetişsin. Hafız edeceksin. İslam yoluna yetiştireceksin. Yeryüzünü Allah yarattı. Allah dileseydi dünyayı elli kat daha büyük yaratırdı. Biz dünyayı kurtarmaya gelmedik. Biz kendimizi kurtarmaya geldik. Bizden evvelkiler çok dünyayı kurtarmaya uğraştılar. Kendileri gitti. Eczat ne diyor? Bensiz olmaz diyenlerle kabristan doludur. Sensiz de olur merak etme. Yani koca dünyayı fetheden kum kumandanlar, Fatih Sultan Muhammed Hanlar ahirete gittiler. Güzel işler yaparak gittiler ama dünya yıkılmadı. Evet Fatih sizde dünya ayakta duruyor. Ama güzel insanlardı. Walaqad ehleknâ al-kurûne min qablikum. 13. ayet Yunus suresi. Walaqad ehleknâ al-kurûn kullarım sizden evvel çok kavimleri min qablikum sizden evvelki kavimleri helak ettik. Lemmâ ne zaman ki zulmettiler. Bu şuna benzer. Sizin bir bakkalınız var. O bakkalda müşteri var. Müşteri geliyor. Alışveriş yapıyor müşteriler var. Bir ticareti sürdürüyorsunuz. Fakat hiç müşteri kalmadı. Gelen yok, giden yok. Dükkanı açıyorsunuz. Akşama kimse yok. Bomboş. Bir gün, iki gün en sonunda kapatırsınız. Allah'ın müşterisi Allah'a kulluk yapanlardır. Kul ma ya'bukum rabbi. Rabbiniz olarak ne yapayım evlâd Sizin bana kulluğunuz olmazsa. Evvelki dönemlere bakıyoruz. Allah'a kulluk yapan kalmıyor. Kalmayın değil mi Bakkalı kapatıyor. Yani dünyayı kastediyorum. Mevla Teala kasırgalar gönderiyor, tufanlar gönderiyor, kapatıyor, gidiyor. Sonra bir daha efendim hayat bu şekilde velakada ehleknin 7000 kez helak olmuş. 7 defa büyük. E şimdi en sonuncusu da Mevla bütünüyle kaldıracak. Hani dinamitler bağlanır binalar yıkılır ya. Mevla Teala bu kainatı kaldıracak. Kaldırdıktan sonra e, hüküm e, bina edecek. Kimi cennete gidecek? İnşallah biz ya cennete ya cennete. Başka çaremiz yok. E, ondan sonra Mevla sonsuz kudret sahibi. kainat yokken Allah vardı. Mevla'nın yarattığı nice kavimler, ka, efendim, alemler, onun ilmi dairesindedir. Sizden evvel nice kavimleri helak ettik. Lema zalimu. Ve caethum rusuluhum bil beyinat. Benim elçilerim yani peygamberler onlara mucizeler gösterdiler. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Allah'a kulluk etmek lazım diye deliller, mucizeler getirdiler. Vama kanul yu'minu. O iman etmediler. Kezalike nezzil kavmel mucrimin. Günahkarları işte bu şekilde cezalandırırız. Resulullah Efendimiz bunu şu misale benzer buyurmuş. Birisi geliyor diyor ki ey insanlar şu dağın arkasında 50.000 bin kişilik bir düşman var. Bunlar 3 gün içerisinde buraya gelirler. Tedbirinizi alın. Bunlar 3 kısım oluyor insanlar. Orada diyelim 150 bin kişi var. Duyuru yapılıyor bak düşman geliyor. Ellerinde silahlar sizi yok edecekler. Bir kısmı diyor ki kabul etmiyorum. Bir kısmı diyor ki tedbir alalım doğru olabilir. Bir kısmı da diyor ki ya bu böyle bir şey varsa o zaman biz buradan gidelim güvenli bir yere. Bahsettiğimiz dünya, bize haber veren peygamberler, efendim kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Siz benim dediğimi yaparsanız cenneti vereceğim, dediğimi yapmazsanız cehenneme gidersiniz. Bize diyoruz ki bu gökleri, yeri, elimi, ayağımı ben kullanamıyorum. Bunun sahibi Allah bana haber gönderiyor. O zaman ben bu haberi kabul edeyim, uygulayayım, söyleneni yapayım, kurtulayım. İslam yolu. Öbürler de diyor ki doğru olabilir mi acaba? Biraz İslam'a takılıyor, biraz efendim öbür tarafa takılıyor. Tedbirsiz bir şekilde ölüyor. icabında cehenneme de gidiyor. Efendim biraz tövbeyi nasıl nasip olduysa cennete de gidiyor. Öbür de reddediyor, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun tamam da ölüm var. Ölmekten kaçamıyorsun. Ahirette dirilince de hani... Allah'a kulluğun olmayınca buyurun beyler cehenneme kadar yolunuz var denilir. Onun için la yükellimuhumullahu yâmel kıyâmet, kıyamet günü Mevla kafirlerle konuşmayacak. İşte ayet. Ve mâ olmadılar liyûminû iman etmediler. Kezâlike işte böyle neczil kavme zâmücrimin günahkar kavimleri böylece cezalandırırız. 14. ayete geldik. Yunus suresi. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ Sonra sizi halaife fil arz. Yeryüzünün halifeleri kıldık. Yeryüzünün halifesi. Allah Celle Celaluhu insanoğluna halife dedi. Kendi sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu kendisine kulluk yapılmasını İstedi ve bu özelliklerin tamamını varlık olarak insan varlığına nasip etti Mesela bir fil, bir arslan, bir balık veya bir yer diğer canlıları incelediğimizde Allah'a kulluk yapacak özellikleri yok Allah o özelliği vermemiş Namaz, oruç, zekat, ibadet, hac vesaire buna benzer birçok ibadetleri Allah'a kulluğu yapma özelliği, yapısı, kabiliyeti yok. Mevla o özellikleri vermemiş, o düşünceyi vermemiş onlara. Mevla insana vermiş onu. Ey insanoğlu ben sizi, litenfizi ehkami, hükümlerimi uygulama özelliğini size verdim. Cannakum sizi yarattım halâife fil ard yeryüzünün halifeleri yani siz benim hükümlerimi uygulayacaksınız birbirinize merhamet edeceksiniz yarattığım canlılara merhamet edeceksiniz yarattığım dünyaya merhamet edeceksiniz velhasıl merhamet ahirette yani en kolay kurtulmak için bir şey söylesek merhametli olalım. Annemize, babamıza, çevremize, dostumuza, dağa taşa, efendim, vadilere, canlılara, cansızlara her şeye merhamet. Halifesin sen. Yani Allah merhamet istiyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alem Rabbi Allah'a hamdolsun. Errahmanir er ra. O son derece merhamet sahibidir. Errahman son derece merhamet sahibi Allah. Âlemel Kur'an. Kur'an öğretti. Demek ki Allah Celle Celaluhu her meselede merhamet merhameti ortaya koymuş. Sünmecen alekum halife fil ard min ba'dihim. O günahkarlardan sonra sizi halife kıldı. E siz yaşıyorsunuz şu anda. O zaman Allah'ın ahkamını uygulayın. Liyan zureyfe amelin bakalım siz de ne yapacaksınız. Liyan yani bakalım. Mevla biliyor. Buna ilme zuhur denir. Allah celle celaluhu bak siz de görüyorsunuz. Kendiniz kendinize şahit olun. Yani ben size bir şey yapıyor muyum? Yok Allah Celle Celaluhu kafire gavur ol diye baskı yapmıyor. Müslümana da Müslüman ol diye baskı yapmıyor. Hür iradeyle bu şuna benzer. Çok merhametli bir amca, dayı yeğenine yardım ediyor, yardım ediyor. Ev veriyor, bark veriyor, araba veriyor. Her türlü imkanı veriyor. Ondan sonra o da hakaret ediyor yeğeni. Sen amca mısın, sen insan mısın, sen merhametli misin, sen şefkatli misin? Ya ev verdik, bark verdik, evlendirdik, her türlü şeyini sana yardımcı olduk, hesabına paralar gönderdik, sen insan mısın, sende merhamet var mı? Hakaret ediyor. Bu kişi iki tane adamını gönderip de koluna girip, o yeğenini karşısına dikip gel bakalım buraya bana bir teşekkür et bakalım o da o baskı içerisinde teşekkür ederim demesi o o kişi için bir kıymet yok. Allah Celle Celaluhu da ev veriyor, bark veriyor, hayat veriyor, sağlık veriyor, imkan veriyor, nimet veriyor. Zorla böyle başa eğdirip hadi bakalım bana kulluk edin. Yani Allahü Teala işte e, bu millete namaz kıldırır, ibadet ettir sizin e, yani böyle ibadeti veyahut da e, Müslüman olmalarını Mevla baskı yapsın. E, onun bir kıymeti yok ki. Mevla hür iradeyle istiyor bunu. Yoksa Mevla Teala onları yaratmış zaten melekler. Melekleri sadece ibadetle donatmış. Günah işlemi. La yasunallah me'amerahum. Allah'ın emrine asi olamazlar onlar. Allah onları yaratmış zaten. Sayısını bilemediğimiz şekilde. Hayvanları da serbest bırakmış. Ama insanlar serbest bırakılmış. Allah'a itaat edebilirsiniz. Linanzura. Yanzura. Bakalım keyfeten ne yapacaksınız. Yani hür iradenizle bize kulluk mu edeceğiz? Edeceğiz ya Rabbim. Öbürü de ben de sana asi olacağım. Diyor edebilirsin. Ölünceye kadar istediğini yap ama ölünce Mevla orada mühürleyecek konuşacağını konuştun artık bitti ondan sonra ebediyen Mevla susturacak zincirleri bu kağları takıp Cehenneme attığında ebedi su ebedi yiyecek yok adam diyor kabul etmiyor tamam kabul etmiyorsun da bunlar olacak Mevla yapacağım diyor bunları Hakkın, efendim, aleallah, bu Allah bu Allah'ın vaadidir. İnne ba'de hakkun. Ben Allah'ım, ben yapacağım bunu diyor. Heh, i̇tiraz etmekle, kabul etmiyorum demekle bunlar çözülmez. İnne dünya hulvetun hazıra. Dünya tatlıdır, yeşildir, yani caziptir. Ve inne Allah'ı mustahlifkün fiyâ. Allah sizi buraya konaklandırdı. Fenadır keyfete amm. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Kendinizi ortaya koy. İnne dünya hulvetun hazıretun. Dünya tatlıdır, yeşildir ve inna Allah müstahlifukum Allah sizi oraya yerleştirdi. Yani e, tasarrufta bulundu. Yetkiler verdi size. Feanlara kefet amelu. Ne yapacağınıza mevla bakıyor. Allah biliyor bunu. Buna ilme zuhur denir. Fettekud dünya. Dünyadan sakının. Dünyadan sakının denir demek yani işi gücü bırak dağın tepesine git değil. Çalışacaksın. Çalışmak Kimseye muhtaç olmamak, çoluk çocuğu kimseye muhtaç etmemek, eğer adam çalıştırıyorsan 10 kişi 50 kişi helal rızık kazanmak, bir dönüşsü zekat vermeye, zekat vermek için çalışırlar, çalışmak farz oluyor. Peki dünyadan kaç ne demek? Namaz vakti, Allah'a ekber, cuma vakti yerine getireceksin, haramı helalden katacaksın orada kimsenin malını e, zimmetine geçirmeyeceksin, e, ticarette adaletli davranmak lazım, e, faize harama bulaşma, dünyadan kaç, yani dünya bu işte. Yani dünyalık elde ederken ahireti terk etmeyeceksin. Dünyalık elde edilirken ahireti de yerine getirdin mi? O zaman maksat fettakun nisa, kadından kaçının. O ortamlarda kadın erke karışık olmadı. Eğitim yerlerinde e, kadın erke karışık olmadı. Bu haram oldu. Bu dünya oldu işte. Ne, yani kendi kafana göre takılıyorsun ve inne avvala fit nefmi beni İsrail. Musa Eslam'dan sonra. İlk fitne ve bu kavim helak olmuştur. Sahih Müslim'de kadın erkek karışık olmaz. Kadın erkek karışık eğitim, kadın erkek karışık iş yerleri, kadın erkek karışık ortamlar haramdır bunlar. Geçmiş dönemlerde bir günah işlediklerinde, Şuhayba Aleyhisselam döneminde ticarette Yahili Hurda yaptılar. Allah o kavmi helak etti. Lut Aleyhisselam döneminde eşcinsellik yaptılar. Allah o kavmi helak etti. E, bu dönemde kadın erkek, Sahih Müslim'de bu hadisi şerif. 2742. hadis şerif. Sahih Müslim daha ötesi yok ki. Ebu Said'l-Hudri'den geliyor. Fe inne evvele fitne min beni İsrail'e kânet fin nisa. Kadınları çalıştırdılar. Yan yana işler yaptılar. Ondan sonra da haramlara günahlara düştüler. Daha da beter işler devamını e, e, haddimize değil. O haramlar o irtikap edilince Allah o kavmi sildi süpürdü. Ortadan kaldırdı. Bu işin şakası yok. Ha bu ümmete Mevla buyurdu ki ya Rabbim benim ümmetim geçmiş kavimler helak olduğu gibi ümmetim yaptıkları hemen helak olmasınlar ahirette artık cezasını çeker. Yani demek oluyor ki geçmiş ümmetlere azap hemen geldi. Mevla ahirete bırakmadı. Bu ümmete azap hemen gelmiyor. Tek mesele bu peygamber hürmetine Resulullahımızın duası vardır. Meşhur hadisler orada ya Rabbim ümmetimi hemen helak etme. Onun bereketine mevla biraz bir takrir uğrube, Raufu mevla biraz azabı geciktiriyor, Ahirette diğafeyin, yani iki kat azap oluyor. Mesela bu insanlar zannediyor ki biz böyle efendim yaşıyoruz, biz çok ee, rahatız zannediliyor ama e, bunun hesabını iyi düşünmek lazım. Sadaka Rabbuna, maça alina kalaife fil ard illa li ila amalina. Rabbimiz Hak söylemiştir. Rabimizin her dediği buyruğu haktır. Maçalene khalife fil art, mevlacelle celalhu yeryüzüne yüzüne bizi khalife kaldı illa liyanzre ilamalna yaptıklarımıza bakıyor. Feru faarou Allaha khair amali kum billeyli ve nehari ve alaniye. Çok etkileyici. Ey insan oğlu. Kendimizi gece gündüz gizli aşikar güzel arz edelim, güzel sunalım. Güzel işler Rabbimiz bizde görsün ahirette pişman olmayalım. Burada hoş bir kıssa anlatılır. Auf bin Malik radıyallahu anh, bir keresinde diyor Ebbekis Siddık radıyallahu efendimiz yani bir kere rüyamda diyor gökten bir ip sarkıldığını ve onunla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göğe çekildiğini sonra bir ip daha sarkıtılarak Ebbekis Siddık'ın kaldırıldığını sonra e, minberin etrafında insanların ölçüldüğünü e, gördüm. Hazreti Ömer'in minbere doğru 3 arşın e, üstün geldiğini gördüm. Anlatmaya başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz yani rüyanı anlatma Bu anlatmana ihtiyacımız yok Ya avf diyor Böyle söyleyince Sonra e, Hazreti Ömer Rüyanı anlatır mısın? Diyor Bunu deyince e Sen beni bu rüyayı anlatmaktan men etmemiş miydin? Çok zarif bir incelik Ve hake inni keritu en Ten'a li halifeti Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem nefsehu Orada Ebbekis'in vefatını işaret etmiş oluyor idin. Ben onu duymak istemedim. Onun anlatıldığını, ölümünün yaklaştığının anlatılmasını istemedim. Onun için ben seni men etmiştim diyor. Demek ki dualar yani eee duanın tesiri olduğu gibi rüyaların da böyle bir tesirleri, işaretleri var. İşte halife ile alakalı. Bismillah. Ve ilkale rabbuka lil Melaike. Allah buyurdu ki ey meleklerim ardi halifee ben e, mevlam meleklere buyurdu Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım Benim e, hükümlerimi uygulayacak bir canlı melekler demediler ki Allah'ım orada bir sürü canlılar var işte hayvanlar şunlar bunlar var demediler Çünkü onlar yani insanların dışındakiler Allah'a kulluk yapacak vasıf özellik yaratılış yok Kalu. E dima. Ya Rabbim fesat çıkaracak, kan dökecek canlı mı yaratacaksın? Eveliyatında feriştirahlar vardı, cinler vardı. Onlar kargaşa çıkarttıkları için onlara bakarak böyle kargaşa yapacak varlık mı yaratacaksın? Ve nahnu nusebbihu biz seni tesbih ederiz, seni hamd ederiz, seni takdis ederiz. Kale inni alim ve la Ben bildiğimi siz bilemezsiniz. İşte Allah insanoğlunu yaratması Hür irade vermesi, kulunda ya Rabbi'm sen bana kurban emrettin Bismillah yallah Biz Allah için kan dökeriz yani kurban keseriz. Bütün insanlar milyonlarca insan arafatta. Ee, nasip olup gittim gördüğümüzde Yer gök insan doluyor Hepsi tek vücut oluyor Ya Rabbi ya Rabbi bizleri affeyle din kardeşlerimizi Bütün Müslümanları affeyle diye Münacat ediyor Mevla Teala Bak kullarım kargaşa mı çıkartıyor Benim rızam için Burada yanlış örnek gösterilmez Yani e, bir sürü yanlış Yapanlar var Yanlış örnek gösterilmez Yani dinde dürüst olan Samimi olan doğru olanlar işte buyurun doğrusu budur Adam din adına yaptığını söylüyor fakat yaptığı dine uymuyor. O bizim için ölçü değil. Yanlış örnek değildir. Yanlış örnek alınmaz. Biz doğruyu örnek alacağız. Doğruyu yapacağız. İşte böylece yolumuza devam edeceğiz. 209. sayfaya geldik. Kur'an-ı Kerim 209. sayfa. Yunus Suresi 15. ayet. وَيْذَا تُتْلَا لَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ buyuruyor Allah. Onlara apaçık, apaçık bizim ayetlerimiz açık seçik. Oldukları halde okunduğunda okun. <gülüyor> Ahirete gidip hesap vermeyi umut etmeyenler. <gülüyor> umut etmiyor. Umut etmiyorsun ama olacak. İnsanlar günümüzde kolay seçiyorlar. Kabul etmiyorum. Yani kabul etmiyorum demek de bitmiyor bu iş. Yani bir insan 40-50 yaşında diyoruz ki bak yaşlanıyorsun. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun ama yaş ilerliyor ilerlemesi demek gücün takatin düşmesi demek kabul etmiyorum demek çözüm değildir ya sağlığına dikkat et Efendim yaşlandığında da gençliğini e, hor hakir gelişi güzel efendim şeyler yersin içersin içkiler bilmem uygunsuz şeyler vücudunu pert edersin sigaralar dumanlar vesaire. Onun için insan kendin mabunu fi maktirun minan nas insanlar iki meselede hataya ve sihhati vel sağlık boş vakit boş vakit ömrümüz onu iyi kullanacağız ahirette eyvah demeyeceğiz. La yarjuna liqa'ana bize kavuşmayı ölümü ummuyorlar. E ee, itibi Kur'an'ın onlar ne diyorlarmış itirazları bize bir Kur'an getir gayre haza bundan başka bundan başka evbedilhu değiştir işlerine gelmiyor. Kul ma yakunu li hbibim ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem de ki en ubeddilhu e, min tilqi nefsi kendi arzuma göre nefsime göre ben değiştiremem. Bu izahat olarak padişahın fermanını alan elçiye benzer. Elçi o fermanı açıp efendim padişahımız Fatih Sultan böyle yazıyor ama onu değiştirip şunu demek istedi falan. Ya sana bunu yap demedik ki böyle bir şey yapmaya hakkın yok ki. Bu elçi ihanet etmiş olur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu ilahi hükmünü levh-i mahfuza. Orada İsrafil Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam'dan Cebrail Aleyhisselam alıyor, inzal ve tenzil levh-i mahfuzdan dünya semasına. Dünya semasından da Cebrail Aleyhisselam peyder pey Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmüş değildir. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmedi. Şimdi mesele ne? Mesele Rabbimizin ilahi hükmü. Cebrail Aleyhisselam bunu öğreniyor. Cebrail Aleyhisselam bunu Resulullah Efendimiz'e. E biz şimdi Kur'an okumakla Resulullah görmedik. Cibrili'yi de görmedik. Bunun gelişi ama bu Allah'ın kelamı. Biz nasıl ki bunu anlıyoruz. Evet Allah bunu buyuruyor diyoruz. İşte buradan geriye doğru da böyle mi çalıştırıyor Mevla? İlahi hüküm bu. Allah Celle Celaluhu yarattığı kainatı bu şekilde tanzim ediyor. İyi tipi Kur'an'ın ya bu Kur'an'dan başkasını getir veya değiştir. Habibim de ki bunu değiştirmek benim elimde değil. Değiştiremem. Ma yekunu olmaz zaten li bana en Onu değiştirmek olmaz, değiştiremem, değiştirmem. mintil kaynefsi in ettebi bi illa ma Bana ne söylendiyse, ferman olarak ne verildiyse ben onu alır. Ondan sonra Ebbekir Sıddık'a yani sahabeye. Sahabe alır tabi'ne tabi'in tebev tabi'in. Ondan sonra İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler asli haliyle alır. Sonraki nesle Selçuklu'ya, sonra Osmanlı'ya, sonra günümüze. Şimdi biz de bir harfine bir güne dokunmadan sonraki nesle torunlara aktaracağız. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi peygamber devredeşi bırakıyorlar. Sen peygamberi nasıl devre dışı bırakırsın? Allah onu muhatap almış. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dinsizlik olur mu? Kişiyi dinden çıkartır. Allah Celle Celaluhu Habibini bize tanıtıyor. Habibim ben ona neyi söyledim? Asla dokunmadı, asla bozmadı. İşte kendi ifadesi Resulullah Efendimiz adına Rabbimiz onu bize açıklıyor. O e, size onu söyler. Asla ben bunu değiştirmem. Ba bana ne söylendiyse, ne vahyedildiyse ona uyarım niye in Rabbi, Rabbi'me asi olursam korkarım ki adabı yemin aziyim, çok büyük bir azap günü cehenneme gitmekten azaptan korkarım. Yani habibim böyle bir şey yapmadı. Benim habibim kendisi neyi ben ona vahyettiysem onu size Kur'an olarak, ben ona neyi bildirdiysem onu da kendisi lafız e, hadis olarak size bildirdi. Vama <gülüyor> heva o arzusuna göre konuldu. Hadisi şerifler de vahidir. Onları da Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyetti. Ee, Kur'an-ı Kerim lafızlarıyla, hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz'in kendi ifadesiyle ikisi de vahiyidir. İkisi de Allah'ın kelamıdır. Yani Allah'ın kelamı ne manada? Rabbimiz Habibine vahy ediyor. Vahyi Kur'an olarak, öbür vahyi de çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi e, kafasına göre, kendi arzusuna göre e, böyle bir dindir, öğle namazı dört rekattır onları demedi. Onları da Rabbimiz bildirdi. Rabbimizin emirlerini tatbikatlı olarak bize bildirmiş oldu. Onlar da vahiydir. Vahyin dışında değil kendi arzusuna göre bir şey yapmadı. Lâ tebdiile kelimâtillâh. Allah'ın kelimesinde değişiklik yoktur. Zâlike'l fevzül azîm. Ve mâ atâkumur rasûl Habibim habîbim senâyi getirdi. Alın. Allah buyuruyor. Ümenne hakun hunne size neyi yasak etti? Bırakın. Çünkü o benim adıma konuşuyor. Allah teminat vermiş. 16. ayet. Kul levsha Allah. Eğer Allah dileseydi, ma televtuhu. İşte Efendimiz Vesselam'a yine. Habibim sana bu uygunsuz teklifleri yapan müşriklere söyle. Eğer Allah dileseydi, okuyamazdım. Ben okuyamazdım. Walla edrakum bihi. Onu size bildiremezdim. Fakat lebi stufiykom umur. Ben 40 yıl sizin aranızdaydım. Ben de herhangi bir Aziyet, noksanlık, uygunsuzluk o. Sen çok müthiş bir insansın. Bütün insanlar hayran olduğu ahlakına, edebine. E, Muhammedül Emin en güvenilir insan asla yalanı görülmemiş. Herkesin hayran olduğu ve emanet verildiği güvenilir bir insan dedi. E, Habibim sizin aranızda kaldı. Onda herhangi bir yanlış bir şey gördü duydun. Yok. Ya Efelatı aklınız yok mu sizin? Siz Habibime bunları söylüyorsunuz. Peygamberi devre dışı bırakıp, sadece Kur'an'a bakıp, peygambersiz bindin. Direkt kafir eder adamı. Bu ne demektir bu? Allah Celle Celaluhu, Allah. Eğer Allah dileseydi, ben bunları size okuyamazdım. cebel'in Nur'da Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz Aleyhisselatü ve İncikâleliyi ikra, oku. Kultumâ bir kâli, ben bilmem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi, en büyük mucizeleri Çok. Ama en büyüğü nedir? 40 yaşına kadar bir satır yazı yazamıyor, bir satır kitap okumamış. Bu ilk bakışta anlaşılır gibi değil. Yani ben anlamaktan çok zorlanmıştım. Ancak burası Resulullahımızın en büyük mucizesi. Eğer okuma yazmayı bilseydi, başka kitaplar okusaydı, başka birinden öğrenseydi, bütün insanlar derdi ki müthiş bir zeka ve kabiliyeti var. Zaten o kadar da kitap okudu, onların hepsini topladı, olağanüstü böyle bir kitap yazdı. Ondan sonra da diyor ki bu Allah'ın kitabı. Böyle bir iftira edebilirlerdi. Ancak Allah Celle Celaluhu o kadar deha, müthiş tepeden tırnağa, akıl doluğu, o kadar yüce bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir satır yazı yazamıyor. Bir satır kitap okumamış, kimseden bir şey öğrenmemiş. Bomboş bir hayat. Yani şu manada eğitim olarak bir şey öğrenmemiş. İşte mucize. 40 yaşına geliyor. Öyle şeyler Errahmanu allemel Kur'an, halaqal insana alimehu'l beyan. eş güneş ve'l kameru bihusban. Hepsinin bir hesabı, yörüngesi var vesaire. Yani ben İsmail olarak diyelim, gel şu anda 50 yaşıma geliyorum. Öyle bir proje çiziyorum ben mimarlık okumadım. Öyle bir proje çiziyorum ki bütün dünyadaki mimarlar dehşete kapılıyor. Bu nasıl oluyor diye. E şimdi e, mimari çalışma yapıp bunları yapsam derlerdi ki zaten mimarlık yapıyordu kabiliyeti de var yaptığı falan. Ama hiç böyle bir şey yapmamış, hiç tıp okumamış. Öyle bir teşhisler yapıyor ki bütün dünya doktorları hayret ediyor. Hastalığı teşhis ediyor, ilacını yazıyor. Ya sen bir tane tıp okumadın, doktorluk ya Nasıl oldu bunlar? Bu nasıl oldu ya? Müthiş bir olay. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi dediğimiz, yani okuma yazmayı bilmemesi onun mucizesi oluyor. İlk bakışta insan anlamakta zorlanıyor. Ya niye okuma bilmiyor? Yani yazmayı nasıl bilmez? Bilse sıkıntı zaten. O mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bahira ile görüşmesi bir e, Nastura'da e, Şam'a giderken e, Ebu Talip ile beraber orada görüştüğünde oradan bile delil çıkartıyorlar. 5 dakika görüştü orada işte Bahira'dan o ilimleri öğrendi de Kur'an'ın bir kısmını öyle yazdı diye bu safsatayı bu rezil iddiayı ortaya koyanlar oluyor. Yani e, çok garip. Halbuki burada... 5 ee, dakikayla bu kadar ilim öğrenilir mi meselenin künhü çok önemli olduğu için Allah Celle Celaluhu o size 40 yaşına kadar bir şey okudu mu Allah dileseydi ben size okuyamazdım size bildiremezdim ee, ben sizin aranızda 40 yıl kadar bekledim Allah buyuruyor ki Habibim sizinle aranızda 40 sene beklettim e size bir şey söyledi mi bunlarla? Yok. E 40 yıl durdu da bir anda nasıl oldu bunlar? E falan takım, Aklınız yok mu? Hala anlamayacak mısınız? Evet. Bunun üzerine kadar ayrıntılı durmamın sebebi o zamanki müşrikler değil, günümüzdeki inkarcılar ve peygamberi devre dışı bırakmaya çalışanlar. Peygambersiz bir din olmaz. Mümkün değil. Din anlaşılmaz. Allah celle celaluhu dinin yaşanan tarifi la kad kana lekum fi rasulillahi andolsun muhakk gazetim sallallahu aleyhi ve sellem üsvetün hasene uymanız gereken o uyan ona uyacaksınız. Burada e, hafız efendi şöyle güzel bir derleme yapmış levca emmin fezi ruhil kudus mededin diyor. Ruhul kudus Cibril'in fezinden gelen bir medet Legaire İsa yani İsa'dan başkasına gelse var ya diyor. Leyesna ummistema sana insanın yaptığını yapabilirdi diyor. Yani İsa Aleyhisselam ölüleri vesaire diriltirdi ya Mevlahtanadan bir lütuf gelince işte eee çok şeyler oluyor. Ancak ve hatemennebi'in peygamberlik bitti. Peygamber nebi resul daha yok. Son ve hatemennebi'in 17. ayet. Fe men azallâ mümin men iftara kediba Kur'an-ı Kerim Firavun'a zalim diyor, kendi hükümlerine iftira edene en zalim diyor. Yani Allah böyle buyuruyor, öyle buyurmuyor. Allah Celle Celal'i bunu haram etmemiş, onu haram etmiş. Yani Allah adına helali haram, haramı helal. Allah'a iftira ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle en zalim insan. Allah adına Allah'a iftira etmek. Allah'ın Celle Celal'in haram dediğine adam haram değil diyor. Efendim helal dediğini haram ediyor mesela. Hükmünü değiştiriyor. Hemen men en zalim kimden o kimse iftira iftirati alallah Allah'a keziben yalan evkez ve bir ayati ayetlerini yalanlıyor. Allah'ın ayeti bu yalanlıyor. İnnahu o kişi la yuflihul mujrimun diyor. Yani şüphesiz ki la yuflu kurtulamaz. El mujrimun gün günahkarlar. Kurtulamazlar. İşte burada müselemetül kezzab dediğimiz yalancı peygamberler çıktılar. Allah adına yalanlar söylediler. Efendim bize de vahiy geliyor, ben de peygamberim demeye kalkıştılar. Öyle bir dünyada e, insanlık dışı işler yaptılar. Ve feci bir şekilde de cehennemin dibine yuvalanıp gittiler. Dünyada böyle yalancı, sahtekar peygamberler ikide bir gelmiştir. Bana da vahiy geliyor, bana da bir şeyler oluyor vesaire. Dünya böyle. ''Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.'' ''Eyyühennaz.'' buyurdu. İşin doğrusu, ''Ey insanlar, efsu selam.'' Selamı yayın. ''Esselamu aleykum.'' Birbirinize selam verin. ''Vat'ı muttaam.'' edin, yedirin. Osmanlı aşevleri kurmuş, bir tane fakiriyetin bırakmamış. Yedirin. Yani insan yediğinden değil, yedirdiğinden zevk alacak. Giydiğinden değil, giydirdiğinden zevk alacak. Efendim kendisine iyilik değil, yaptığı iyilikten zevk alacak. Kendi şefkattan değil, yaptığı şefkatinden zevk alacak. Hürmetten değil yaptığı hürmetinden zevk alacak yani karşıki tarafa ne kadar insanlık yaptın o sana haz veriyorsa imanın lezzeti var demektir ama hep kendi ne istiyorsa orada enaniyet çıkıyor ortaya bencillik çıkıyor İyilik yaparsan iyilik bulursun zaten bir insan ne kadar ahiretteki geçmişlerine Fatiha okursa Mevla o kadar sana okutturur. Etme bulma dünyası burası. Onun için hep iyilik yapacağız. Seversen sevilirsin, Sayarsan sayılırsın. Hürmet edersen hürmet bulursun. Etme muhtam yemek yedirin. vasillül ham akraba alakasını kurun. Vasallü binna... E, e, Vasallü'l-erham. Vasallü namaz kılın. Vennâ suniyam. insanlar uykudayken gece teheccüd. Tedhulü'l-cennete bir selam. Selametle cennete girersiniz. Ne kadar güzel meseleler var burada. Burada... E, Dikkat çeken bir rivayet var. Ebu Derda'dan geliyor. Allah dostları. Hani e, abid dediğimiz insanlar. İnnelillahi ubbaden diyor. Allah'ın abid kulları var. Yukallehumul ebdal, ebdal de. Lem leblehumâ Bir kese tisam ve assam ve huşû. Yani huşû, namaz, oruç. Böyle çok ibadetle bu mesafeyi alamıyorlar. O ibadetleri yapıyorlar ama onların mesafesi husnül hilye. Güzel bir yapıları var bir sıtkır ve hıün niye. niyetleri güzel ve hedefleri iyi hep iyiliği, iyi iyi niyetle insanlara insanlığa Allah'a peygambere annevu hep iyilik ve selamet ustadır kalpleri sadece Allah Allah derdiyle bir tek bir der. rahme, merhamet. Bir cemiyin Müslümanlara, bütün Müslümanlara merhamet ederler. Aslafahumullahu bi'ilmi. Mevla onları seçti. Vestahlesehum nefsi Mevla onları kendi nefsine. Hum erbauna raculan. 40 kişidirler. Alamisi kalbi İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi gibi. La yemuturre minhum. Ebdal denilmesi. Onlardan biri vefat etti mi Mevla yerine birini gönderiyor. La yabluğune ve la yu'zun. Kimseye lâ etmezler, kimseyi eziyet etmezler mentahtaum ve lâ yaqrûnehum yani kendi mahiyetindekilere kimseyi hakir görmezler haset etmezler e etyebun nâsi habaran yani tok latif yani hoş konuşurlar ve el yenûhum alikata yani yumuşak yapılıdırlar yani, tabiatları ve sakhânehum ve esxâhum nefsen cömertlik sahibidirler latîhumul haylu el mirr sur'atli giden Atlar bile onlara ulaşamaz diyor. Kinai var burada. El-Micra'a. E, ve le riyahü'l-Avasif. Esen rüzgarlar ulaşamaz. Fîmâ beynehüm ve beyne Rabbihim. İnnemâ kulûbuhüm tes'adû fîs sukûf l Yani onların kalpleri çok yükseklere ulaşır. Allah sevgisiyle. Yani doludur onlar. O şekilde bunların özelliklerini anlatıyor hadisi şerif. Şu ayeti de arz edeceğiz. Bugün dersimizi bitireceğiz. Ve ya'nbudûne min dûnillâh. Mevla Celle Celaluhu, en kötüleri anlatırken kim bunlar? Veya budune, onlar ibadet ederler. Yani taparlar. Mindun ille Allah'tan başkasına. Allah'tan başkasına tapıyor. Biz Allah'a taparız, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarız. Ahkam-ı dine tabi oluruz, birbirimizi Allah için severiz. Sevgide birlik kur kurarız. Allah'tan gayrisine tapmayız. Sahabeyi severiz, alimleri, velileri, müçtehitleri, mürşitleri, arabimizin halis kullarını severiz. Sevgidir bu. Evet. Sevgiden başka bir şey değil. La yadurruhum. veya yabudune min duun illahi. Ma la yadurruhum ve la yenfuhum. Faydası zarar olmayanlara taparlar. Ve yakuluneha ulay şufa'una indi Allah. Derler ki bunlar bize ahirette şefaat ederler. Ya nasıl şefaat edecek sana ya? Taş, toprak efendim, tanç, tunçlar bunlar şefaat eder. Bunların bir faydası var mı? Değil. Yani alimler, veliler, mürşidler bizi Allah'a teşvik ederler. Yani e, bir insan bir e, gerçek bir Allah dostuna gönül vermesi bu Allah için bir sevgidir Sahabenin peygamberi sevmesi Peygamber'e sahabe tapmadı e, Allah'ı tanıttığı için peygamber peygambere sevgi oluştu Daha sonrakiler Ebbeki olan sevgi Ebbeki olan sevgi Allah'a güzel kul olayım diye Allah'a e, davet ettiği için Alimler, müştehitler, mürşitler, gerçek al al alimler Allah'a davet ettikleri için bu bir sevgidir Sevgidir Başka bir şey değildir Zaten Allah'a tapılır Ondan gayrısı Kabe sevilir Kur'an sevilir Peygamber sevilir Bütün Müslümanlar sevilir Kul Eûnebbi'ukum Etünebbi'ûnallâhe bimâ lâ ya'lemu fissemâvâti velâ fil ard Kul söyle ya Habibim Etüebbi'ûnnebbi'ûnallâhe Siz haber mi veriyorsunuz Yani haber mi veriyorsunuz Allah'a Allah'a bimâ <gülüyor> yalamu? ya'lemu Bilmiyor fissemâvat göklerde velafil fil ard yörde yani Allah bilmiyor, ona mı haber veriyorsunuz? Ey Allah'ım, sen diyorsun ki bana tapın ama şuna da taparsak, bu yol bizi, efendim, Hinduizm, Budizm vesaire izin, bu da olur. Ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz, kullarım? Acayip bir mi? Sübhanehu, Allah'ın ortalığı bir lezzettir. Böyle bir şey yok. Ve Teala, Allah çok yücedir. Ama yüşrikun, onların ortak koşuluklarından Allah yüzyıdır. Böyle bir şey yok. Yerler göklerin sahibi, haliki yaratan Allah'tır. Efendim, Ve ilahukum ilahum vahid, İlah... Tektir. O da Allah'tır. Kul huvallahu. Haddeki o Allah. Bir. Allahu sabat o hiçbir şey muhtaç değil. Lem yelid ve lem yule. Doğmaz doğurmaz doğurulmaz. Ve lem yekun olmadı ona küffen denk. Ehad hiçbir şey. Böylece dersimizin de sonuna geldik. Yunus suresi 19. ayetten devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İmanı ı kemin üstü nasip eylesin. Yanlış itikatlardan. Fırkalardan, yollardan Rabbim muhafaza etsin. Batıla sapmaktan muhafaza etsin. Batıla sapanlar Rabbim Hakk'a bağlısı denesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali'yle alel-Vehab. Elhamdülillahi lezi hedana. Lihaza ve mâkûnnelin nehti edeyel evlâ'n hedanallah. Vessalâtu vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâli ve sahb-i ya rahmen rahimin, ya rahmen Rahim. ya Sana hakkıyla kul olanlardan eyle. Habibine ümmet olanlardan eyle. Ahkamı dine tabi olanlardan eyle. Güzel dinimizi asli haliyle anlayıp, asli haliyle yaşamaya muvaffak eyle. Din kardeşlerimize şefkat merhametle Ya Rabbi dinimize, vatanımıza, mukaddesatımıza hayırlı bir ümmet olmaya bizleri muvaffak eyle. İlahi Ya Müslümanlara birlik dirlik dayanışma nasip eyle. Hainlere, facirlere, kafirlere, dinsizlere. Ya Rabbi münafıklara imkan fırsat verme. Kötü ...tasallütlerinden bizleri koru muhafaza eyle. Son nefeste iman... ...eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü en Muhammed'in abduhu ve resulü... ...diyerek huzuruna varmaya... ...muvaffak eyle el fatiha... ...Allah'a emanet olun. Euzü billahi mineşşeytanirracim... ...bismillahirrahmanirrahim... ...elhamdülillahi... ...rabbil aleminen... ...rahmanirrahim... ...manek yevmiddin... <gülüyor>